İki Şehrin Hikayesi Yazar Charles Dickens Seslendiren Burak Aşkın O günler en iyisiydi ya da en kötüsü. Akıl çağıydı ve aptallık çağı. İnançlar zamanıydı ve inançsızlıklar zamanı. Işık mevsimiydi ve karanlık mevsimi. Umut baharıydı ve umutsuzluk kışı. Yaşayabilmek için her şey vardı önümüzde. Ve yaşayabilmek için hiçbir şey yoktu önümüzde. Hepimiz doğrudan cennete gidiyorduk. Hepimiz doğrudan cehenneme gidiyorduk belki. Kısacası o günler, tıpkı şimdiki gibi o kadar uzaktaydı ki, kimileri iyi ve kötü şeylerin üstünlük derecelerini karşılaştırdığında, o günlerin gelmiş geçmiş en iyi günler olduğunda ısrar ediyorlardı. İngiltere tahtında bir kral oturuyordu, büyük ağızlı ve çirkin suratlı. Fransa tahtında bir kral vardı, geniş ağızlı ve bir de kraliçe, güzel yüzlü. Bu iki ülkede de kristalden bile daha parlak olan, devletin özel çıkarları uğruna korunan balık ve ekmeklerine bakan soylular, var olan her şeyin değişmeden var olmaya devam edeceğini düşünüyorlardı. Bizim kralımızın yıllarıydı. 1700-1775 Günümüzde olduğu gibi bu güzel yıllarda da ruhsal keşifler İngiltere'ye bırakılmıştı. Bayan Southcott bu yakınlarda 25 kez kutsanmış doğum gününe katılmıştı. Hayat koruyucularına özel kahinlik yeteneğine sahip bir asker, Londra ve Westminster'ın yutulması için hazırlıklar yapıldığını önceden bildirerek bu kutsal varlığın gelişini haber vermişti. Cochrane'deki hayalet ortadan kaybolalı yalnızca 11-12 yıl olmuştu. Diğer hayaletler gibi haberleri peş peşe verdikten sonra ortadan kaybolmuştu. Amerika'da bir İngiliz kongresi tarafından kurulan meclis dünyanın sorunları ile ilgili haberleri İngiliz tacına ve insanlara iletiyordu. Ancak ilginç olan Cochrane'deki hayaletin çoluk çocuğun yardımıyla ortaya atılan haberlerden daha önemli bir durumda olduğu, daha sonralar anlaşılacaktı. Ruhsal olaylarla karşılaştığı zaman, armalı siper ve üç çataldı zıpkın bakımından kardeş sayıldığı ülkeden daha az tolerans gösteren Fransa, hızla tepeden aşağı yuvarlanıyor, kağıt para basıyor ve harcıyordu. Hristiyan papazların yol göstericiliğinde kendini eğlendiriyordu. 40-50 metre ileride, kendi görüş alanı içinde ilerleyen rahiplerden oluşmuş, kirli bir kalabalığa hürmet etmek için yağmurda diz çökmeyi reddeden bir gencin ellerini kesmek, dilini kerpetenle koparmak ya da onu canlı canlı yakmak gibi acayip işlerin peşindeydiler. Fransa ve Norveç'in ormanlarından kök salmış ağaçların bazıları da oduncu kader tarafından bu zavallının ölmesinden sonra işaretlenmiştir. Bu ağaçlar daha sonra kesilecek ve tahta haline getirilecekti. Ve meydana gelen o torbalı, bıçaklı, taşınabilir çerçeveler, tarihte berbat bir yere sahip olacaklardı. Büyük ihtimalle aynı gün içerisinde Paris dolaylarında sert toprakları adam etmeye çalışanların şekli bozuk ahırlarına, yağmurdan korunmaları için bazı çirkin mi çirkin arabalar çekilecekti. Domuzların üzerinde gezindiği, Tavukların içinde yaşadığı bu arabaları çiftçi ölüm ve ihtilal uğruna bir kenara saklayacaktı. Bu arabalar kurbanları giyotine götürecekti. Sakin bir şekilde çalışan oduncu ve çiftçi tüm işlerini sorunsuz hallederlerken ayak seslerini bile duymak imkansız gibiydi. Zaten uyumadıklarından şüphe etmek dahi vatana ihanet sayılırdı. Ancak İngilizlerin bu tavırlarının dayanağı olan bir ortam yoktu. Geceleri başkentte silahlı adamlar korkmadan hırsızlık yapıyorlar ve istedikleri yerleri soyuyorlardı. İnsanlara eşyalarını, mallarını güvence altına almadan şehri terk etmemeleri uyarısı yapılıyordu. Geceleri insanların yollarını kesen bir haydut, gündüzleri şehirde rahatça ticaret yapıyordu. Bu adam kendini taşıyan başka bir tüccar hırsıza yakalandığı zaman, onu öldürmekte bir sakınca duymuyordu. Bir gün yedi haydut bir posta arabasının önünü kesmiş, arabadaki muhafız bunlardan üçünü öldürmüştü. Ancak muhafız cephanesinin bitmesi sonucu diğer dört haydut tarafından öldürülmüş ve posta arabası soyulmuştu. Londra valisi, o muhteşem kişilik, Turnham Green'de durdurulmuş ve soyunmak zorunda bırakılmıştı. Haydut, bu muhteşem insanı herkesin önünde soymuştu. Londra'da mahkumlar hapishanelerde gardiyanlarla adeta savaşıyorlardı. Büyük kanun tüm gücüyle ve ihtişamıyla içleri dolu tüfeklerini onların üstüne boşaltıyordu. Hırsızlar saraydaki soyluların boyunlarındaki haçları koparıp çalıyordu. Halk Senjil'e kaçak mal aramaya gelen silahşorlarla çatışıyordu. Silahşorlar da karşılık veriyordu ve bu durum kimse tarafından garip veya olağan dışı bulunmuyordu. Gerçekte işe yaramaz, aşağılık bir yaratık olan cellat, sürekli çalışma halindeydi ve hala çağrılıyordu. Cellat bazen çeşitli işlerle suçlanan insanların ipini çekiyor, bazen bir cumartesi günü, salı günü kıstırılan bir hırsızın işini görüyor, bazen düzünelerce Newgate insanının etlerini yakıyor, bazen de Westminster Hall'un kapısındaki küçük kitapçıkları ateşe veriyordu. Bugün bir katilin Yarınsa çiftçinin oğlundan altı kuruş çalmış olan çaresiz bir zavaldının canını alıyordu. Bütün bu olanlar o sevgili 1775 yılında sürüp gidiyordu. Oduncu ve çiftçi kendi hallerinde çalışırlarken geniş ağızlı iki adam, biri çirkin, biri güzel, iki kadın ortalıkta merak uyandıracak bir şekilde dolaşıyorlar ve tüm haklarını üstüne basa basa sonuna dek kullanıyorlardı. Ve sevgili 1775 yılı kral ve sürülerce küçük insanı kendilerine vaat edilmiş yollarda sürüklüyordu. Ve arkada kalanların kimisi de bu hikayelerin içinde yaralıyordu. Bu unutulmaz yılın Kasım ayında bir cuma gecesi bir posta arabası içinde muhafız ve yolcularla karlara batıp çıkarak Dover'a doğru ilerliyordu. Muhafız, bir eli tetikte, bir eli silah sandığının üstünde, karlı gecenin korkunç sessizliğini dinliyordu. O yıllarda posta arabalarının soyulması görülmemiş işlerden değildi. O kadar ki yolcular bile birbirlerine kuşkuyla bakarlar, konuşmazlardı. Çünkü içlerinden birinin soyguncu ya da soyguncu yardımcısı olması mümkündü. Yolculardan Jarvis Lorry, İngiltere'nin en eski bankalarından birinin yaşlı memuruydu. Uzun yoldan yorulmuş, başını arkaya dayamıştı. Ne zaman dalsa korkunç düşler içinde çırpınıyor, uyanır uyanmaz bir daha uyumamaya çalışıyor, yine de yorgunluk ve uyku ağır basıyordu. Jarvis Lorry bir ölüyü diriltmeye gidiyordu. Ve ne yaparsa yapsın, 18 yıldır ölü olan bir adamla karşılaşacağını aklından çıkaramıyordu. Gözlerini kapar kapamaz bir yığın hayal gözlerinin önünde dans etmeye başlıyordu bu hayallerden hangisinin dostu olduğunu anlamak istercesine dikkatle bakıyor, elini uzatıyor, dokunmak istiyordu. İşte o zaman, 18 uzun yılın gerisinden tanımak istediği dostu toz halinde geliyor, yok oluyordu. Jarvis'leri irkiliyor, gördüğü düşün etkisinden kurtulmaya çalışıyor, sonra yeniden dalıyordu. Hayaller inatçıydı, onu bırakmıyorlardı. Korkunç derecede zayıflamış, Korkunç derecede acılı, ak saçlı, bitkin adam yüzleriydi bunlar. Hepsi de birbirine benziyordu. Aslında bir tek adamın çoğaltılmış resimleri gibiydiler. Kurtulmayı dileyen en küçük bir umut ışığı yoktu gözlerinde. Bilinçsiz, kaderine razı olmuş, hatta ölümü, dirim olduğu bilinmeyen cansız gözlerdi bunlar. Jarvis Lorry hayallerle konuşuyordu. Yaşamak isteyip istemediğini soruyor, belli bir cevap alamıyordu. Hayallerin hepsi bir başka şey söylüyorlardı. Ama sözlerin ortak niteliği, bilinçsiz, umutsuz ve yaşamdan tüm anlamıyla uzak oluşlarıydı. ''On sekiz yıldır gömülüyüm.'' diyordu hayallerden biri. ''Yaşamaktan tüm umudumu kestim. Kimseyi görmek istemiyorum. Beni yalnız bırakın. Herkesi unuttum ben. Hatta kendimi bile. Kim olduğumu... Ne iş yaptığımı bilmiyorum. Jarvis Lorry korkuyla silkinerek kendine geldiği zaman gözlerine güneşin yaşam dolu ışınları girdi. Gözlerini ovuşturarak arabanın perdelerini araladı. Sabah olmuştu. Uzun uzun güneşe bakarak kendi kendine söylendi. Tanrım, 18 yıl güneşi görmemek ne büyük bir mutsuzluk, ne büyük bir cezadır. Araba... Dover'daki otellerden birinin önünde durduğu zaman Jarvis Laurie yalnız kalmıştı. Yolcular Dover'dan önce inmişlerdi. Otel müdürü onu büyük bir saygıyla karşıladı. Bu havada otele pek gelip giden olmadığı gibi bunca yoldan gelmek bile bir kahramanlık sayılabilirdi. Yaşlı adamın ilk isteği bir berber ve kahvaltı oldu. Sonra ekledi. Jarvis Lorry ya da Londra'daki Telsons Bankası'nın memuruyla görüşmek isteyen genç bir kız gelecek. Kendisine bir oda hazırlayın ve gelir gelmez bana haber verin. Garson, baş üstüne efendim, diyerek eğildi. Jarvis Lorry sıkıntıyla oturdu. Uzaktan onu görenler bir heykel sanabilirlerdi. Elleri dizlerinin üstünde, bir eslama poz vermiş gibi kımıldamadan duruyor, yerde sabit bir noktaya bakıyordu. Genç kıza nasıl söyleyeceğini bilmiyordu. Uzun bir süre bu durumda kaldı. Birden otelin kapısında bir arabanın durduğunu işitti. Oturduğu yerde daha da büzüldü. İşte beklediği an gelmişti. Bu havada başka bir yolcu buraya gelmeye nasıl cesaret edebilirdi ki? Az sonra garson saygıyla eğilerek, ''Londra'dan geldiğini söyleyen genç bir hanım sizi görmek istiyor.'' dedi. Adı Mademoiselle Manet'miş. Jarvis Lorry sıkıntıyla e ''Evet, e evet, peki'' dedi. Sonra kaptı. Uzun süre kıpırdamadan oturmaktan uyuşmuş bacaklarını açmak için şöyle bir yaylandı. Perukasını düzeltti ve genç kızın odasına doğru yürümeye başladı. Kapıyı vurup açtığı zaman ilk anda bir şey göremedi. Odanın perdeleri, koltukları hatta döşemeleri bile siyahtı. Gözleri karanlığa alışınca Ocağın önünde ince bir genç kızın ayakta durduğunu gördü. 17 yaşlarında görünüyordu. Jarvis Dory, birden 15 yıl önce, 2 yaşlarında tatlı bir çocukla Paris'ten Londra'ya gidişini hatırladı. Genç kız, ''Bankanızdan aldığım mektupta bugün burada sizi görmem gerektiği yazılıydı.'' dedi. ''Bazı gerçekleri bana siz açıklayacakmışsınız. Bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum.'' Ama siz de Londra'dan buraya geldiğinize göre, niçin bunları konuşmak için Paris'e çağrıldım? Ee, babam Fransızdı, biliyorsunuz. Bu yüzden Fransa'ya tek başıma geçmekten çekindiğimi saklamak yersiz. Beni Paris'te siz bekleyecektiniz, değil mi? Evet, Matmazel. Bana anlatacağınız, beni çok şaşırtacağı söylenen olayın ne olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Evet, Matmazel. Jarvis Lorry sıkıntıyla dudaklarını ısırdı. Bir süre durdu. Sonra devam etti. Bu işte beni memur ettikleri için mutluyum. Ayrıca size hizmet edebilmek de... Yine sustu. Bunlar zaman kazanmak için söylenen gereksiz sözlerdi. Genç kız gözlerini Jarvis Lorry'e dikmiş. Büyük bir dikkatle ne diyeceğini bekliyordu. Eee... Konuşmakta zorluk çektiğimi görüyorsunuz Matmazel. Ne olur bana darılmayın. Ah şimdi bir makine olmayı o kadar isterdim ki. Anlamadım. Ee, bakın şey en iyisi ben size bir öykü anlatayım. Ee, eski müşterilerimden birine ait gerçek bir öykü. Öykü mü? Ee, evet Matmazel. Sözümü kesmeden beni dinleyin. Kendinizi hazırlayın. ''En kötü ihtimallere, en olmaz rastlantılara, ne olur beni suçlamayın. Ne diyordum? Evet, öykümüzün kahramanı bir Fransızdı. Fransız ve doktor.'' ''Fransız ve doktor? Bovesti mi?'' ''Evet mademazel, babanız da Bovesti'dir değil mi? O da babanız gibi Paris'te oturuyordu.'' Ben de ne büyük rastlantı o sıralar bankamızın Paris şubesinde çalışıyordum. Genç kız zorlukla yutkunarak ''Kaç yıl önce?'' diye sordu. Jarvis Lorry içini çekerek 20 yıl olduğunu sanıyorum.'' diye cevap verdi. Doktor yakın dostumdu ve o sıralar bir İngiliz kızıyla evlendi. Birbirlerini çok seviyorlardı. ''Doktorun hesaplarına ben bakardım.'' Genç kız, ''Siz annemle babamın öyküsünü anlatıyorsunuz.'' diye haykırdı. ''Annemle babam öldükten sonra beni İngiltere'ye götüren sizsiniz değil mi?'' Jarvis Lorry, ''Ah evet.'' diye inledi. ''O adam bendim. Babanız eski bir müşterimiz olduğu için bankamız sizi korumak görevini üstüne aldı.'' ''Evet.'' evet Matmazel. Öykü buraya kadar babanızın kaderiyle tıpatıp aynı. Ama şimdi güçlü olabilirsiniz, değil mi? Örneğin babanız ölmemiş olsa da birden bir ortadan kaybolsaydı. Jarvis Lory son cümleyi nasıl söyleyebildiğine şaşarak sustu. Çünkü birden büyük bir heyecana kapılan Matmazel Manet diz üstü düşmüş. Ve Jarvis Dory'nin ellerini yakalamıştı. Yaşlı adam uzun bir süre susarak genç kızın kendisine gelmesini bekledi. Sonra yine konuşmaya başladı. ''Diyelim ki babanız yaşıyor. Diyelim ki on yıl önce onu kaçırıp bir yere kapattılar. Sevinmez miydiniz Matmazel Manet?'' ''Çocuğum, güçlü olmanız gereken bir andasınız. İnsanların hayatında ara sıra böyle zor günleri olur.'' ''Siz onlardan birini yaşıyorsunuz. Titremeyin artık ve beni dinleyin. Siz on beş yıldır Londra'da yaşıyorsunuz ama Fransa'da her şeyi yapma hakkına sahip bir takım soyluların var olduğunu da bilirsiniz. İsterlerse asarlar, keserler, isterlerse hapsederler. Bu böyledir. Ama bu korkunç.'' ''Evet çocuğum, gelelim doktorun karısına.'' Genç kadın kocasını çok seviyordu. Bu yüzden de kocasını yitirince çok acı çekti. Aynı acıyı kızının çekmesini önlemek için babasının öldüğünü söyledi. Çünkü her gün belki gelebilir diye bir adamı beklemek korkunç bir işkenceydi. Küçük kız babasının öldüğüne inandı. ''Artık gerçeği söyleyin bana, dayanamıyorum.'' ''Biliyorsunuz, annenizi çok küçük yaşta kaybettiniz.'' çekti acılara dayanamayarak öldü. Ölünceye kadar da babanızın nerede olabileceğini araştırdı durdu. Annenizin fazla parası yoktu. Kalanlar size verildi. Ee, evet yavrucum şimdi sevinmeniz gereken bir haber vereceğim size. Babanızı bulmuşlar. Yani babanız saymış. Yaşıyormuş. Eski uşağıcak onu yanına almış. Biz şimdi babanızı alıp Londra'ya götüreceğiz. Genç kız elleriyle yüzünü kapatarak, Ama bir hortlak bu, bir hayalet. Ben ölü bildiğim bir adama nasıl baba diyebilirim? Onu gördüğünüz zaman bütün duygularınız değişecektir. Buna inanıyorum. Yalnız bilmeniz gereken bir şey daha var. Soylular Fransa'da hala istediklerini yapabilme hakkına sahip. On yıl sonra babanızın diri bulunması bile bir mucize. Hiçbir zaman onun başına ne geldiğini ve kimin tarafından zindana atıldığını araştırmayacağız, sormayacağız. Böyle bir araştırma başımıza yeni işler açabilir. Biz yalnız babanızı buradan alıp götüreceğiz, o kadar. Bunun için de bir takım saçmalıklar yapmamız gerekecek. Örneğin babanızı teslim almamız için verilen parola. Yeniden diriliş. Genç kız birden kendini kaybetti. Bayılmıştı. Bu kadar az bir süre içinde böyle korkunç şeyler öğrenmeye dayanamamıştı. Jarvis Lorry bağırarak yardım istedi. Şarapçı Jack, meyhanesinin önünde durmuş, yüzünden okunan belli belirsiz bir ifadeyle mahalleliye bakıyordu. Şarap fıçılarından biri indirilirken düşmüş kırılmıştı. Şimdi halk akıp giden şaraptan mümkün olduğu kadar yararlanmaya çalışıyordu. Bir süre sonra toprakla karışan şarap tam bir çamur halini aldı. O zaman da çocuklar oynamaya başladılar. Şarap her yeri kırmızıya boyamıştı. Yerdeki çamurdan bir avuç alan hırpani kılıklı bir adam duvara kocaman bir kan yazdı. Bunu gören şarapçı Jack koşarak adamın yanına gitti. Onu omzundan iterek, ''Ne yapıyorsun deli?'' diye bağırdı. Duvarları kirletmeye utanmıyor musun? Sonra da duvarı temizledi. Şarapçı Jacques Defarge ellerini adamın üstüne sildikten sonra meyhaneye girerek karısının yanına durdu. Hayran hayran baktı. Bayan Defarge şişmanca, yüzünden ne düşündüğü anlaşılmayan hiç durmadan örgü ören bir katındı. Gözlerini karısından ayıran şarapçı Jacques Defarge yeni gelen müşterilere baktı. Köşede yüzleri karanlıkta kalan yaşlı bir adamla genç bir kız vardı. ''Beklenenler sonunda geldi.'' diye düşündü. Sonra karısına dönerek. ''Yalnız kara ekmekle ölümün tadını bilen zavallıların, dökülen şaraba nasıl saldırdıklarını görseydin ağlardın.'' dedi. ''Bir fıçı şarap ziyan olmuş sayılmaz.'' Kadın cevap vermedi. Elindeki kürdanla dişlerini karıştırıyor, önüne bakıyordu. ''Sanıyorum ki siz e, Jacques Defar'sınız.'' Şarapçı birden döndü. Karşısında yaşlı adam duruyordu. Evet, adam konuşmaya başlayınca şarapçı Jacques ilk önce irkildi. Sonra dikkatle dinledi. Yaşlı adamın söyledikleri bitince köşede oturan genç kıza gelmesi için işaret etti. Şarapçı Jacques, ''Odası çok yüksekte, biraz yorulacaksınız.'' dedi. ''Yalnız sizden bir ricam daha var.'' 18 yıldır tek başına yaşayan ve kimseyle konuşmayan bir adamla karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Ama yine de onu görmeden bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu bilemezsiniz. Onu duygulandıracak her şeyden kaçınmanızı, soğukkanlı olmanızı önemli rica edeceğim. Siz bile onu tanımakta zorluk çekeceksiniz. Yalnız mı kalıyor yukarıda? Her zaman olduğu gibi. Şarapçıçak birden duvara bir yumruk indirdi. Öfkesini yenemeyerek bağırdı. Her şeyin ama her şeyin hesabı sorulacak. Genç kızsa düşteymiş gibi yürüyor, bütün gücünü toplamaya çalışıyordu. Merdivenlerin sonu geldi. Dar, uzun koridorda yürüdüler. Bir kapının önünde durdular. Jacques Defarge onların ötede durmasını eliyle işaret ettikten sonra kapıya yaklaştı. Ve bir delikten içeri baktı. Kapıyı tıklattı. Sonra elindeki anahtarlı açtı. Hep birlikte içeri girdiler. Genç kız bayılmak üzereydi. İçerisi o kadar karanlıktı ki henüz bir şey görememişti. Bu odanın çok uzun zamandır kullanılmadığı belliydi. Pencere yerleri kapatılmış, yalnız biri bırakılmıştı. Onun da önünde tahta kepenkler vardı. Kepenklerden biri tamamen kapalıydı. Öteki ise biraz ışık gelmesi için aralık bırakılmıştı. Pencerenin önüne doğru konulan bir iskemle de ak saçlı bir adam oturuyor, bir şeyler yapıyordu. Matmazel Manet biraz daha dikkatle bakınca babasının ayakkabı yapmakta olduğunu gördü. Ak saçlı adam, yani Doktor Manet, gelenleri hiç görmemiş gibi davranıyordu. Bir süre ayakkabı yapmaya devam etti. Sonra başını kaldırıp anlamsız gözlerle Jacques Defarge'a baktı. Eski uşağını tanıyıp tanımadığı belli değildi. Odada başkalarının da bulunduğunun farkındaydı. Ama bu onu o kadar tedirgin etmedi. Yeniden ayakkabıyı yapmaya koyuldu. Arada bir başını kaldırıp Jarvis Laurie'ye bakıyor ama pek tanımıyor gibi görünüyordu. Şarapçı Jack, "Bu bayı tanıdınız mı baymanet?" diye sordu. "Beni, eski ocağınız Jack De hiç hatırlamayacak mısınız? Ya bu genç kız kim, bilecek misiniz?" Doktor Manet başını kaldırdı. Hepsine uzun uzun baktı. Gözlerini kırpıştırıyor, belleğinin derinliklerine inmeye çalışıyordu. Büyük bir güç harcadığı belliydi. Yüzünde acıların derinleştirdiği çizgilerin arasından ter akmaya başlayınca başını önüne eğdi. Fısıldar gibi. ''O kız gardiyanın kızı olacak herhalde.'' dedi. Matmazel Manet ağlamaklı bir sesle. ''Gardiyanın kızı değilim.'' dedi. ''Peki kimsin öyleyse? Birine benziyorsun sen.'' Matmazelmanet birden nasıl yaptığına kendisi de şaşırarak babasının dizlerinin dibine oturdu. Başını ona doğru uzattı. Görmeden önce bir hortlak gibi hayalinde canlandırdığı babası, şimdi saygı ve sevgi duyulacak bir insandı ve artık korkmuyordu. Doktor Manet, kız dizlerinin dibine oturunca birden irkildi. Sonra kendini toparladı ve gözlerini kırpmadan genç kıza bakmaya başladı. Elini uzattı. Uzun sarı saçlarını okşadı. ''Sen birine benziyorsun ama o olamazsın. Ama sesin de benziyor.'' dedi. Elini cebine soktu. Üst üste katlanmış bir paçavra çıkararak açtı. Bezin içinde birkaç uzun saç teli duruyordu. Bu saçlar Mademoiselle Manet'in saçları gibi sarıydı. Doktor Manet bir elindeki saçlara, bir kızın saçlarına bakıyordu. Birden saçını başını yolmaya başladı. Kendini oradan oraya atıyordu. Orada bulunanlar hiç seslerini çıkarmadan beklediler. Yaşlı adam böyle heyecanlara alışık değildi. Bir süre sonra kendine geldi. Saçları sakladığı bezi katlayıp cebine koydu. ''Adın ne senin?'' Matmez Almanet babasının saçlarını okşayarak cevap verdi. ''Adımı da kim olduğumu da yakında öğreneceksin. Ama şunu bil ki seni çok seviyorum ve bundan sonra yanından hiç ayrılmayacağım. Senin yitirdiklerini bulup geri veremem. Yine de birlikte mutlu olacağımızı düşünmek yeter. İngiltere'ye gideceğiz ve çektiğimiz acıları geride bırakmaya çalışacağız.'' ''Bütün bunlar senin için hiç kolay olmayacak biliyorum. Benim bütün işim sana yardım etmek olacak. Ama sen de bana ve kendine yardım etmeye çalışmalısın. Yavaş yavaş benim kim olduğumu anlayacaksın. Ben de sana anneciğimi, onun neler çektiğini anlatacağım.'' ''Ağlama artık. Yitirilen yıllar ve mutluluklar geri gelmez. Şimdi biz elimizde olana bakalım.'' Doktor Manet başını kızının omzuna yaslamış ağlıyordu. Söylenen sözleri anlayıp anlamadığı belli değildi. Bir şeyler hatırlıyor muydu acaba? Genç kız ağlamamak için dişlerini sıkarken arkada bekleyenlere fısıldadı. Ağlıyor. Ağlamak da bir duygudur. Onu kurtaracağım. Doktor Manet İngiltere'ye geleli beş yıl oluyordu. Paris'ten ayrılırken kızına ve Jarvis Laurie'ye hiçbir güçlük çıkarmamış, uslu bir çocuk gibi her söyleneni yapmıştı. Bu uzun yıllar hapiste kalmanın verdiği bir alışkanlıktı. Fakat Londra'ya geldikten sonra bunalımlar geçirdi. Yine kendini yerden yere atıyor, saçını başını yoluyordu. Sık sık ağzından ''Kuzey Kulesi, 105'' sözleri dökülüyordu. Kuzey Kulesi, Dr. Manet'in uzun yıllar hapsedildiği zindanın adıydı. Bu zindanda ona çalışmak fırsatı verilmemişti. O da vakit geçirmek için ayakkabı yapmak izni almıştı. Bir insanın uzun yıllar gardiyandan başka kimseyi görmeden ve kimseyle konuşmadan yaşaması elbette çok korkunçtu. Bu yüzden de Doktor Manet konuşmasını bile unutmuştu. Bir çocuk gibi yavaş yavaş belleğini toplamış, sanki yeniden konuşmasını öğrenmişti. Bir gün ona ve kızına mahkemede şahitlik yapmak için davetiye geldi. Mahkeme salonu çok kalabalıktı. O yıllarda birçok Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İngiltere'de de kanunlar çok şiddetliydi. En küçük suçlar ölümle cezalandırılıyordu. Bu ölüm cezaları da pek öyle kolay cinsten değildi. Kazığa oturtulmak, linç edilmek, parçalattırılmak gibi insan tabiatına aykırı bir takım kanunlar vardı. Yargılanan genç bir adamdı. Fransız asıllı olduğu halde yıllardır Londra'da yaşıyordu ve sık sık Fransa'ya gidip geliyordu. Fransa'da ne iş yaptığı bilinmiyordu ama Londra'da öğretmenlik yaparak hayatını kazanıyordu. Vatana ihanet edenlere verilen ceza genellikle halka parçalatmak ya da kazağa oturtulmak olduğu için mahkemeyi dolduran halk sabırsızlıkla davanın başlamasını bekliyordu. Çünkü mahkeme hapishanenin içindeydi ve bu hapishane de vahşetiyle, pisliğiyle, salgın hastalıklarıyla ün kazanmıştı. Hüküm, hapishane avlusunda yerine getirilir, halk da bir maç seyreder gibi cezaların yerine getirilmesini büyük bir heyecanla beklerdi. Yargıç, savcı ve jüri üyeleri yerlerini aldı. Halk yüksek sesle konuşmayı bırakmış, fısıldamaya başlamıştı. Savcı, ayağa kalkarak susulmasını istedikten sonra suçluyla ilgili kanısını açıkladı. Sanık Charles Darny, dünkü savunmasında kendisinin suçsuz olduğunu söyledi suçlu olduğunu kabul etmesini beklemiyorduk zaten. Kendisi Fransız olduğu halde uzun bir süredir memleketimizde yaşayan bu yabancının casusluğu yeni değil, eskidir. Cezası da ölümdür. Çok şükür ki namuslu vatandaşlarımızdan birisi bunu sezmiş. Kuşkularında haklı olup olmadığını anlamak için arkadaşlarından birini bu genç adamın evine uşak olarak yerleştirmenin çaresini bulmuştur. Uşak olarak giren vatandaşımızsa Ayıp olmakla birlikte Charles Darny'nin evinde her yeri aramış, buldukları da kendisini dehşete düşürmüştür. Bunlar şimdi bizim elimizdedir. Kara ve deniz kuvvetlerimizin yerlerini ve sayılarını gösteren bu evraklar, uzun yıllardır memleketimizde oturan bu yabancıyı ölüme götürmeye yetecek kadar kuvvetli belgelerdir. Yine elimizdeki belgelerden anladığımıza göre, Charles Darnay'in casusluğu 5 yıl önce yani Amerikalılarla İngilizlerin çarpışmaya başladığı zamana rastlamaktadır. Sayın jüri üyeleri, elimizdeki belgelerden bu yabancının suçlu olduğunu anlayacak ve eminim ki ona ölüm cezası vereceksiniz. Buna inanıyorum. Şunu da bilmenizi isterim ki, bu adam ölmedikçe hiçbirimiz evimizde rahat uyku uyuyamayacağız. Onun ölmesini Tanrı ve Kral adına sizden istiyorum. Savcı sözlerini bitirdi. ...ve yerine oturdu. Charles Darny'in avukatı Stryver... ...ayağa kalktı ve ihbarı yapan... ...John Barsat'a mahkeme huzurunda... ...bazı sorular soracağını söyledi. John Barsat öne doğru çıktı. Kendisine sorular sorulmasından... ...hoşlanmadığı anlaşılıyordu. Avukatın sorduklarının sonucunda... ...John Barsat... ...geçimini nasıl sağladığını tam olarak açıklayamadı. Emlakları olduğunu söylüyordu. Ama yerini belirtmediği gibi... Mirasın kimden kaldığını da açıklayamadı. Kumar oynuyordu, içki içiyordu. Gittiği meyhanelerde rezillik çıkarıp sille tokat sokağa atılıyordu. Kumar'ı çok yüksek oynuyordu ve geçimini de ondan kazanıyordu. John Barsat burada her beyefendi gibi kendisinin de geçimini kumardan sağlayabileceğini söyledi. 6-7 kez hapishaneye girip çıkmıştı. Üstelik casuslukla suçladığı Charles Darny'e öteden beri ödenmemiş bir borcu vardı. Sorgu sırası Charles Darny'in yanına uşak olarak giren vatandaşa gelmişti. Dört yıldır genç adamın yanında çalışıyordu. İlk zamanlar kuşkusunu çekecek hiçbir şey olmamıştı. Ama sonraları, efendisi Fransa'ya giderken hazırladığı bavulda birçok listeler görmüştü. Hatta Fransa'da bunları başkalarına verirken de görmüştü. Sonunda vatanseverlik duyguları üstün gelmiş, listeleri ortaya çıkarmaya karar vermişti. Evet, Charles Darnay'in yanına kendisi girmek istemişti. O zamanlar işsizdi. Ama bu bir iyilik değildi tabii. Çünkü aldığı para karşılığında iş görüyordu. Sonra gümüş bir çaydanlık çaldığı da yalandı. Tanıklık sırası Jarvis Lorry'e gelmişti. Savcı, beş yıl önce Fransa'ya giden yaşlı adama, arabadaki yolculardan birinin Charles Darny olup olmadığını sordu. Jarvis Lorry hatırlamadığını söyledi. Çünkü soygunculardan korkuyorlardı ve herkes kendi alemine dalmıştı. Savcı üsteliyerek arabadaki adamlardan birinin Charles Darny olup olmadığını sorunca, Jarvis Lorry kesinlikle o olmadığını ama dönüşte vapurda birlikte olduklarını çok iyi hatırladığını, genç adamla da hiç konuşmamış olduğunu söyledi. Savcının sorularından ve gereksiz üstelemelerinden anlaşılıyordu ki, Charles Darnay'in ölmesini istiyordu. Tanıklık sırası Mademoiselle Manette'e gelmişti. Mademoiselle Manette'in çok sinirli olduğu görülüyordu. Genç adam aleyhine tanıklık yapmış olmak onun kişiliği dışındaydı. Savcı, genç kıza bütün bildiklerini doğru olarak söyleyeceğine yemin ettirdikten sonra sorularına geçti. ''Mademoiselle Lucy Manette'' Suçluyla aynı vapurda yolculuk ettiğiniz ve kendisiyle arkadaşlık ettiğiniz söyleniyor. Doğru mu? Evet, maalesef. Kızın üzgün olduğunu gören savcı sert bir sesle, ''Matmazel manet, lütfen duygularınızı işe karıştırmadan ne soruyorsam ona cevap verin.'' diye azarladı. Evet efendim. Suçluyla neler konuştuklarınızı anlatır mısınız? Beyefendiyle, Matmazel Manet, bir suçluya kimse beyefendi diyemez. Lütfen kendisinden söz ederken sanık diyiniz. Peki efendim, vapurda babam Dr. Manet, Bay Jarvis Lorry ve ben üçümüzdük. Babam hastaydı o zamanlar. Kendisinin bu konuda bir şey hatırladığını sanmıyorum. Lütfen ona soru sormayınız. Siz devam ediniz. Gece yarısına doğru bay şey efendim yani sanık yanında iki Fransız arkadaşı ile vapura geldi. Ama vapur kalkarken o iki Fransız kayıkla ayrıldılar. Aralarında neler konuştuklarını duydunuz mu? Duymadım efendim. Siz suçlu ile neler konuştunuz? Babama ve bana çok iyi davrandı. Gerçekten iyi davranılmasını gerektirecek kadar yalnız ve hastaydık. Genç kız sözünün burasında durdu. Derin bir soluk aldı. Kendini toparlamaya çalıştığı belliydi. Sonra birdenbire Söyleyeceğim sözler Bay e, Şey yani sanık için kötü olacaksa Konuşmaktan vazgeçiyorum. Salonda büyük bir sessizlik oldu. Genç kızın Genç adama karşı bazı duyguları Olduğu belliydi. Ama az önce Bütün bildiklerini doğru olarak söyleyeceğine Dair yemin etmişti. Savcı bunu hatırlatınca genç kız büyük bir çaba harcayarak konuşmasına devam etti. Konuşmalarımızdan anladığıma göre suçlu, başarılması tehlikeli ve güç bir iş için seyahat ediyordu. Bu iş gezilerinin bir süre daha süreceğini söyledi. Ama işin niteliği hakkında hiçbir bilgim yok. Biliyorsunuz biz o yıl Amerikalılarla savaşa başlamıştık. Bu konuda size bir şey söyledi mi? Genç kız yeniden durdu. Önüne baktı. Sonra zor duyulan bir sesle e ''Evet efendim'' dedi. Eğer aklımda yanlış kalmadıysa bu savaşta İngiltere'nin haksız olduğunu, her ulusun bağımsızlığı kazanmasının doğal olduğunu, evet devam edin ve George Washington'ın İngiltere Kralı 3. George kadar önemli bir adam olduğunu, tarihe geçeceğini söyledi. Başka? B başka bir diyeceğim yok efendim. Genç kızdan sonra babası Doktor Manet'i çağırdılar. Doktor Manet anlatacak bir şeyi olmadığını, çünkü o sıralar hemen hemen belleğini yitirdiğini, İngiltere'ye nasıl geldiğini hatırlamadığını söyledi. Genç adamı bir kez görmüştü. Üç buçuk yıl önce evine gelip kendisini ziyaret etmişti. Tanık olarak yeni bir adam çağrılmıştı. Bu adam Charles Darnay'in 5 yıl önce Dover postasında olduğunu, yarı yolda indiğini, bir takım adamlarla buluştuğunu söyledi. Avukat sıkıştırınca da sanığı daha önce bir kez bir otelde gördüğünü söyledi. Yani Charles Darnay'i pek o kadar iyi tanımıyordu. Böylece tanıkların daha önceden hazırlanarak ifade verdikleri belli oldu. Yine de durum pek parlak sayılmazdı. O sırada şaşılacak bir şey oldu. Kimsenin dikkatini çekmeden bir köşede oturan peruklu bir genç, bir kağıda bir şeyler yazarak avukata gönderdi. Avukat, kağıdı okuyunca şaşırdı. Sonra tanığa dönerek, ''Otelde gördüğünüz adamın Charles Darny olduğuna emin misiniz?'' diye sordu. Tanık, ''Evet.'' diye cevap verdi. ''Belki de Charles Darny'e çok benzeyen bir başkasını görmüş olabilirsiniz. Benzetmiş de olabilirsiniz.'' Çünkü Charles Darny'i çok yakından tanımıyorsunuz. Sanmıyorum. Gördüğüm Charles Darny'di. O zaman avukat, kendisine kağıdı gönderen arkadaşını tanığa göstererek, ''Köşede oturan arkadaşım, Sidney kartına dikkatle bakar mısınız?'' diye sordu. Charles Darny ile birbirlerine ne kadar da çok benziyorlar değil mi? Tanık iki adama teker teker baktı. Şaşırmıştı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Avukat, ''Belki de otelde gördüğünüz Sidney Carton'dı.'' diye üsteledi. Tanık yine sesini çıkarmayınca avukat mahkeme heyetine dönerek dedi ki, ''Sayın mahkeme heyeti ve jüri üyeleri, şimdiye kadar birçok tanık sanığın aleyhinde konuştu. Ama birbirine bu kadar çok benzeyen iki genç adamı görünce eminim ki sizler de bazı yanılmalar olabileceğini anladınız.'' Belki de otelde görülen ya da yolda indiği söylenen Charles Darney değildir de ona benzeyen bir başka kişidir. Ben elbette asıl suçlu Charles Darney değil de ona çok benzeyen Sidney Carton'dır demek istemiyorum. Ama insanlar birbirlerine benzer ve kişileri yanıltabilirler. Hatta yalancı tanıklığa da zorlanabilirler. John Barsat'a gelince... Yalnız yüzüne bakmakla insan onun para koparmak için her işi yapabilecek nitelikte bir adam olduğunu anlayabilir. Efendisi aleyhine tanıklık eden uşak aslında John Barsat'ın adamıdır. Aslen Fransız olan Charles Darnay, ailevi nedenlerden dolayı sık sık Fransa'ya gidip gelmek zorunda olmasaydı, öyle sanıyorum ki bu iki itirafçı yem olarak sanığı seçmeyeceklerdi. Çünkü o zaman onu bir takım suçlarla donatmak mümkün olmayacaktı. Mademoiselle Manet'in tanıklığına ve söylediği sözlere gelince, onu da fazla ciddiye alacağınızı sanmıyorum. İki insan hele daha önceden tanışmamış olup da konuşacak ortak sözleri olmazsa gelişi güzel düşünmeden konuşur. Eğer Charles Darny gerçekten vatan haini olsaydı konuşurken sözlerine daha çok dikkat etmez miydi? Kendini bunca ele veren söz söyledikten sonra başka bir sözüm yoktur. Jüri üyelerinin ve mahkeme heyetinin adil bir karar vereceklerini inanıyorum. Avukat yerine oturdu. Jüri üyeleri bir süre aralarında fısıldaştılar. Salon bir anda karma karışık olmuştu. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Dinleyiciler arasında küçük gruplar bağıra bağıra konuşuyorlar, kararın ne olacağı hakkında iddiaya giriyorlardı. Bu çeşit davalarda genellikle ölüm cezası verilmesi gelenekti. Ama bir süre sonra jüri üyelerinin karar veremedikleri ve içeri çekildikleri görüldü. Herkeste büyük bir şaşkınlık oldu. Bunu iyiye de kötüye de yoranlar oldu. Vatan ile itham edilen Charles Darny ile ona çok benzeyen Sidney Carton karşılıklı oturuyorlar, konuşmuyorlardı. Sidney Carton'ın son derece küstah görünmesine karşılık, Charles Darnay'in kibar ve soğukkanlı bir görünüşü vardı. Sidney Carton birdenbire Lucie Manette'in fenalık geçirmekte olduğunu gördü. Mübaşire seslendi ve genç kızın dışarı çıkmasına yardım etti. Sonra geri gelerek Charles Darny'e açıklamada bulundu. Bayan Manette iyileşti, merak etmeyin diye söylüyorum. Eğer sizin de söylemek istediğiniz bir şey varsa kendisine söylerim. Charles Darnay. Kendisine çok minnettar olduğumu söylemenizi isterim, dedi. Soğukkanlılıkla kararı bekliyordu. Sidney Carton küstahça, Nasıl bir karar bekliyorsunuz? diye sordu. Charles Darny tek kelimeyle cevap verdi. Ölüm. Böyle zamanlarda en iyi şey, en kötüyü düşünmektir. Bir buçuk saat sonra dinleyiciler itişe kakışa içeri girdiler. Jüri üyeleri ve mahkeme heyeti yerini aldı. Karar berahetti. Şaşıran dinleyiciler yine itişe kakışa dışarı çıktı. Pek çoğunun yüzü ölüm cezası göremeyecekleri için üzgündü. Az sonra mahkeme salonunda Charles Darny ve dostlarından başka hiç kimse kalmamıştı. Matmazel Lusimane'tle babası Doktor Manet, kendisine çok benzeyen Sidney Carton, hayatını kurtaran iri yarı avukat ve Manetlerin aile dostu bankacı Jarvis Lorry. Charles Darny avukata dönerek ''Hayatımı size borçlu olduğumu biliyorum.'' dedi. ''Bunun için ne kadar teşekkür etsem sanıyorum minnettarlığımı belirtemeyeceğim.'' Avukat sanki yaptığı çok olağan bir şeymiş gibi dudaklarını büzerek ''Yok canım.'' dedi. ''Gerçekten de suçlu olsaydınız kurtaramazdım.'' Ama başarısından dolayı gözleri parlıyordu. Charles Darny Lucimanet'in elini öperek ona olan minnettarlığını da belirtti. Genç kız hiçbir şey söylemedi. Mahkemede tanıklık yaparken söylememesi gereken şeyler söylediğini biliyor, bu yüzden de utanıyordu. Ancak kendisinin aldığı terbiye bunu gerektiriyordu. Charles Darny'e çok benzeyen Sydney Carton ise salonun uzak bir köşesinde durmuş, yalnızca Mademoiselle manete bakıyordu. Gözlerindeki kıskançlık besbelliydi. Mademoiselle Manette'in şu Fransız gencine duyduğu sevgi apaçık belli değil miydi? Oysa kendisinin o adamdan ne farkı vardı? Üstelik tam bir İngiliz gentleman'ıydı. Jarvis Lory söze karışmak için "Hadi artık gidelim." dedi. Mademoiselle Manet'le Monsieur Darny çok yorgun görünüyorlar. E, bugün az heyecan geçirmediler. Gözünün ucuyla da Mademoiselle Manet'e babasını işaret etti. Lucy babasına bakınca birden şaşırdı. Doktor Manet uzun bir süredir normal haline dönmüş görünüyordu. Yine de ona bakan herkesi ürküten bir yanı vardı. Bakışlarındaki ürkeklik ve korku her ne kadar azalmışsa da tümü silinmemişti. Ama şu anda korkunç bir şey görüyormuşçasına katılıp kalmıştı. Gözleri donuk donuk parlıyor ve tam Charles Darnay'in gözlerine bakıyordu. Onun bu bakışlarını görenler, Yıllar önce bu genç adamla karşılaştığını ve aralarında bütün yaşamını etkileyen korkunç bir olay geçtiğini sanırdı. Lucy babasının yeni bir bunalım geçireceğinden korkarak babacım diye elini tuttu. Eve gidelim mi artık? Evet. Doktor Manet'in sesi mezardan gelir gibiydi. Mahkeme gününden dört ay sonra bankacı Jarvis Lorry manetlerin evine gelmişti. Doktorla eskiden beri dosttu. Lucy'yi kızı gibi seviyordu. Boş zamanlarını hemen hemen onların evinde geçirmeyi adet haline getirmişti. Kapıyı açan hizmetçi evde Bayan Prost'tan başka kimsenin olmadığını söyledi. Jarvis Lorry, ben beklerim dedi. Üst kata çıktı. Lucy evini çok güzel döşemişti. Babası sıkılmasın diye eve neşeli bir hava vermeye çalışmıştı. Doktorun odası arka bahçeye bakıyordu ve bir ağacın dalları pencereye kadar yükselmişti. Jarvis Laurie birden irkildi. Odanın köşesinde doktorun ayakkabı takımları ve alçak iskemlesi duruyordu. Bu adama geçmişini unutturmaya çalışırken bunların bu kadar gözüne sokulmasına çok şaşırmıştı. Elini alnına vurarak yüksek sesle ''Tanrım!'' diye aykırdı. Birden arkasında aksi bir kadın sesi, ''Neye şaştığınızı sorabilir miyim Bay Laurie? diye sordu. Bankacı birden irkildi. Arkasına döndü. Bayan Pros bütün aksiliğiyle dimdik duruyordu. ''Nasılsınız Bay Laurie? ''Teşekkür ederim. Siz?'' ''Çok kötüyüm. Her gün binlerce kişi evimize girip çıkıyor. Bu da hep sizin yüzünüzden oldu.'' ''Paris'e gidip doktoru almasaydınız bizim düzenimiz bozulmazdı. Doktordan şikayet ettiğimi sanmanızı istemem ama gelenlerin niçin geldiğini de biliyorum. Yavrucum Lucy için geliyorlar. 10 yaşından beri büyüttüğüm kızcağızımı elimden almak istiyorlar. Oysa ona kimse layık olamaz.'' Jarvis Lorry ''Nasıl olsa günün birinde'' diye söze başlamak istediyse de bayan pros hemen sözünü kesti.'' ''Evet, günün birinde nasıl olsa kızcağızımın artık beni sevmez olacağını biliyorum.'' dedi, titrek ve ağlamaklı bir sesle. Bayan Pros gerçekten de on yaşından beri Lucy Manette bakıyor ve emeğine karşılık Aydanaya belli bir para alıyordu. Aksi görünüşün altında altın gibi bir kalbi, sevdiklerine korkunç bir bağlılığı vardı. Ailesinden bir erkek kardeşi kalmıştı. Bayan Pros, Kardeşi iş yapacak diye elinde avucunda ne kadar varsa vermişti. Ama bu paralar battı ve kardeşi de bir daha Bayan Pros'u aramadı. Bayan Pros kardeşini o kadar çok seviyordu ki bu olayın üstünde hiç durmadı ve olanları onun gençliğine verdi. Sevdikleri tarafından terk edilmek korkusu herhalde bu olaydan sonra başlamış olacaktı. Şimdi de sanıyordu ki Lusimanet biriyle evlenecek. Ve hele kocası olacak adamı severse kendisini unutacak, hiç aramayacaktı. Jarvis Lory sözü değiştirmek için kafasını kurcalayan bir meseleyi attı ortaya. Daha önce görmemiştim. Doktorun odasında o ayakkabı takımlarının ne işi var? Onların orada durmasını doktor istiyor. Ne kızına ne bana bir şeyden söz etmiyor ama zaman zaman geriye dönüş oluyor. İyice endişelenen Jarvis Lory ''Nasıl yani?'' Sordu. ''İnanın ki nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum.'' dedi Bayan Pros. ''Ama sanıyorum ki Doktor Manet, kendisini zindana attıran adamın adını, üstelik zindanda geçen yıllarını da hatırlıyor. Bu kadarla kalsa iyi, geçmiş olaylardan da korkuyor.'' ''Bütün bunları nasıl bilebiliyorsunuz?'' ''Benimki yalnızca bir sanı.'' ''Bu kadar yakın dost olduğumuz halde, şimdiye de hiç geçmişten söz etmedi.'' ''Benden daha yakın kızı var. Ona da açılmıyor. Doktora yardım etmek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilemiyorum. Bu kadar kendi içine kapanması hiç de iyi değil. Yeni yeni krizlerin gelmesinden korkuyorum.'' Bayan Pros üzgün bir halde, ''Elimizden geldiği kadar geçmişten söz etmemeye çalışıyoruz.'' dedi. ''Eğer yanlışlıkla birimizin ağzından kaçarsa doktorun hemen rengi soluyor.'' Bakışlarında bir ürkeklik, bir donukluk geliyor. Bazı geceler odasından ayak sesleri duyuyoruz. Bir aşağı, bir yukarı dolaşıyor. O zaman Lucy yavaşça babasının yanına gidip koluna giriyor. Babasıyla birlikte bir aşağı, bir yukarı dolaşıp duruyor. Ta ki babası biraz sakinleşene kadar. İkisi birden sustular. Konuştukları onları üzmüştü. Sokağa bakan salonda oturuyorlardı. Evde büyük bir sessizlik vardı. Sokaktan geçenler o kadar çok değillerdi ama sanki büyük bir kalabalık ayaklarını özellikle yere vurarak geçiyormuş gibi odanın duvarlarını büyüyerek yansıyordu. Bayan Prost birden canlandı. Sokaktaki ayak seslerinden ikisini tanımıştı. Doktorla kızı geliyorlardı. Az sonra kapı çaldı. Bayan Pros kapıya giderken sinirli sinirli söyleniyordu. Şimdi Lucy geldi ya, bekleyin. ''Yüzlerce kişi sevgili yavrucuğumu görmeye gelecek.'' Yine de büyük bir sevgiyle karşıladı Lucy'yi. Soyunmasına yardım etti. Sarı uzun buklelerini okşadı. Her halinden kızı ne kadar çok sevdiği anlaşılıyordu. Lucy biriyle evlenecek olsa, hayatta hayırsız bir kardeşten başka kimsesi olmayan bu zavallı kadın gerçekten mutsuz olacaktı. Oturduğu yerden onları izleyen Jarvis Story bu kanıya vardı. Yemek yerlerken herkes neşeliydi. Bayan Prost bile mutlu görünüyordu. Jarvis Lorry arada bir kulaklarını dışarıya veriyor, yaklaşan ayak seslerinden birinin kapının önünde durmasını bekliyordu. Ama kimse durmadı kapının önünde. Hani Bayan Pros'un öfkeyle söz ettiği yüzlerce adam neredeydi? Neden gelmiyorlardı sevgili yavrucağını görmek için? Sonra bahçeye çıktılar. Birden kapı çalındı ve Charles Darny geldi. Hani idam cezasından kurtulan Fransız asıldı Charles Darny. Bu genç gelince Bayan Pros birden mutluluğunu yitirdi ve titremeye başladı. Çok sinirli olduğu her halinden belli oluyordu. Oysa Doktor Manet bile neşeliydi bu akşam. Gencin adını işittiği zaman geçirdiği bunalımdan eser bile yoktu. Günlük konulardan konuşuyorlardı. Doktorla kızı o gün Londra'nın tarihi yerlerini gezmişlerdi. Charles Darny... Konuşmaya katılmış olmak için birden Londra kalesini gezdiniz mi diye sordu. Ben orada hapis yattım ama elbette gezmeye bırakmadılar. Yalnız ben oradayken ilginç bir şey oldu. Daha doğrusu bana da başkaları anlattı. Lucy merakla ne oldu diye sordu. Kulelerden birini tamir etmek gerekmiş. Burası çoktandır kullanılmayan bir yermiş. İşçiler bir duvarda baştan aşağı yazılar görmüşler. O zamana kadar orada yatmış mahkumların adlarıymış bunlar. Ölüme giderken yazdıkları son sözleri de varmış. Birden taşın bir köşesinde silinmiş üç harf görmüşler. Harfleri tanımaya çalışmışlar. Baştaki harf daha da silikmiş. Derken bu üç harfin K, A ve Z olduğunu anlamışlar. Eski defterlere bakmışlar. K-A-Z ile başlayan bir mahkûma rastlamamışlar. Sonunda birisi bu harflerin bir isim değil bir kelime olduğunu anlayıvermiş. Yani kaz sözcüğü. O harflerin yazılı olduğu taşı çıkarmışlar. Oyuktan bir çanta ve çantanın içinde de bir mektup bulmuşlar. Ama uzun yıllar onları toz haline getirmiş. Mektupta yazılı olanları okuyamamışlar. Konuşurken herkes Charles Darny'e baktığı için kimse doktorun gittikçe kötüleştiğini görmemişti. Doktor sonunda dayanamadı. Elini başına götürerek olduğu yerde sallandı. Lucy birden babasına sarılarak haykırdı. ''Babacım neyiniz var?'' Doktor kendini güçlükle iskemlesinden kaldırarak ''Yağmur, yağmur başladı galiba.'' Hep birlikte içeri girdiler. Kapı bir kez daha çalındı ve Charles Darnie'ye çok benzeyen Sidney Carton geldi. Gece bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen eve ancak iki kişi gelmişti ve yüzlerce kişiden hala ses yoktu. Jarvis Lorry, Bayan Pross'un hayal zenginliğine şaştı kaldı. Çünkü o akşam o iki gençten başka kimse gelmemişti. Bu arada Dr. Manet kendine gelmiş, biraz toparlanmıştı. Geçirdiği bunalımı anlaşılmasın diye bir takım sözler geveleyip duruyordu. ''Bir yağmur bile sinirlerimi bozabiliyor. Ne çok yağıyor değil mi?'' Gerçekten yağmur yağıyordu ve havada bunaltıcı bir sıcaklık vardı. Pencereleri açmışlardı ama yine de herkeste bir sıkıntı vardı. Uzun bir süre konuşmadan oturdular. Sonunda Charles Darny sessizliği dinleyerek ''Ne garip!'' dedi. Hem korkunç bir sessizlik var, hem de yoldan geçenlerin ayak sesleri kocaman kocaman çarpıyor duvarlara. Şey gibi geliyor bana, sanki... Söylemekten ürker gibi sustu. Bir süre sonra Lucy devam etti. ''Sanki öyle bir şey olacak ki, biz böylece hepimiz yani çılgın bir kalabalığın ortasında elimizden bir şey gelmeden yapayalnız olacağız.'' Bu kalabalık bizim yaşantımıza karışacak. Size öyle gelmiyor mu? Sidney Carton alaylı ve sinirli bir sesle yanıtladı. Olabilir. Böylece hepimiz ve çılgın bir kalabalık. Bir süre sonra konuklar gittiler. Lucy'nin kafasında hala az önce konuşulanlar vardı. Gerçekten çılgın bir kalabalığın ortasında hep birlikte oldukları halde Kendilerini yapayalnız buldukları bir gün olacak mıydı? 1780 yıllarında Paris'te sarayın önemli adamlarından biri olan Monsenior, kaldığı otelde bir şölen düzenlemişti. Bütün soylular en güzel giysileriyle bu toplantıyı şereflendirmişlerdi. Herkesin bir tek dileği vardı, Monsenior kendilerine gülümsesin ya da elini uzatsın. Dört uşağının yardımıyla giyinen Monsenyör salona çıktığı zaman önünde eğilen bir yığın başlar gördü. İçtenlikten uzak, kişiyi iğrendiren bir dal kavuklukla yerlere yapışanları gördükçe arada bir duruyor, bazılarına güzel sözler söylüyor, sonra yine çevresinde kimsecikler yokmuş gibi yürüyüp gidiyordu. Bütün bu konukların arasında 60 yaşlarında gösteren son derece yakışıklı Evermont markisi, Monseigneur'un önünde mümkün olduğu kadar eğildiği halde hiç iltifat görmedi ve bundan son derece canı sıkıldı. Toplantı dağılıp da herkes giderken merdivenlerden inen Evermont Marquisi içinden söylenip duruyordu. Monseigneur'un onu adam yerine koymayıp selam vermemesi hiç de iyiye yorulmazdı. Demek ki itibarını yitirmişti. O öfkeyle arabasına bindi. Halk... Çılgın bir hızla ilerleyen arabanın önünden kaçışmakta zorluk çekiyordu. Ama ne de olsa, soyluların kendilerini adam yerine koymayıp böyle araba sürmelerine alışıktılar. Arada bir bu tekerleklerin altında can verdikleri olurdu ve araba yine aynı hızla yoluna devam eder giderdi. Öyle de oldu. Birdenbire tekerleklerin altında bir şey ezildi. Araba sarsıldı. Atlar ürküp de durmasaydı, Evermont markisi ne ezdiğini hiçbir zaman bilemeyecekti ve o gece olan tatsız şeyler belki de olmayacaktı. Arabanın sarsıntısından ve hele durmasından son derece rahatsız olan Evermont markisi nezaketen başını uzatıp dışarı baktı ve sordu. Ne oldu? Üstü başı yırtık pırtık adamlardan biri arabanın altına eğilmiş, kanlı bohça gibi bir şey çıkarıyordu. İlk bakışta ne olduğu anlaşılmayan bu şey bir çocuktu. Adam bir yandan ağlıyor, bir yandan da çocuğun yaşayıp yaşamadığını anlamak için çırpına çırpına, nabzına, kalbine bakıyordu. Derken adamdan korkunç bir feryat yükseldi. Arabanın yanında duran yoksul vatandaşlardan biri sonunda Marki Hazretleri'nin sorusunu yanıtladı. Bir çocuk Marki Hazretleri, özür dileriz. Marki, Yüzünde en küçük bir değişme olmadan sordu. O köpek gibi uluyan kim? Babası mı? Kimse sesini çıkaramadı. Çünkü çocuğunun ölüsünden ayrılan yoksul adam birden Marki'ye doğru koşmaya başlamıştı. Marki kılıcına elini attı. Bu adam da ne yapmaya geliyordu ki üstüne doğru? Ama adamcağız soylulara karşı gelmeye alışmamıştı ki. Arabanın tam yanına gelince durdu ve göğsünü yumruklayarak... ''Öldü! Oğlum öldü!'' diye yeniden aykırmaya başladı. Şimdi araba çepeçevre sarılmıştı. Ama bakışlarda kin ve öfkeden çok bir soyluyu yakından görmüş olmanın merakı vardı. Marki durumu hemen anladı. Kendisi için henüz bir tehlike yoktu. Elini cebine sokarak bir altın çıkardı ve yere fırlattı. ''Şu altını ona verin!'' dedi. ''Ne biçim adamlarsınız, anlamıyorum.'' Ne kendinize bakarsınız ne de çocuklarınıza sahip olursunuz. Arabamın altında ne diye girdi o çocuk sanki? Ya atlarıma bir şey olduysa? O zaman ben size gösteririm.'' Baba yeniden aykırmaya başlamıştı. Tam o sırada arabanın yanına oldukça iyi giyimli biri geldi. Çocuğu ölen baba adamı görür görmez hemen boynuna sarıldı ve ağlamaya başladı. Yeni gelen adam bir yandan babasının saçlarını okşuyor... Bir yandan da teselli etmeye çalışıyordu. Biliyorum, şimdi çok acı çekiyorsun ama böyle olması daha iyi değil mi? Şu bizim yaşamımıza, kendi yaşamına baksana. İnsan gibi mi yaşıyoruz yani? Dua et ki oğlun çok acı çekmeden öldü. Yoksa bütün hayatı boyunca çok daha fazla acı çekecekti ve yine de ölecekti. Marki elini cebine sokarak bir altın daha çıkardı. Hiç bu kadar doğru söz duymamıştım. Adın ne senin? Ne iş yaparsın? Adım Defarş, Marki hazretleri. Şarapçıyım. Bu altını hak ettin. Al bakalım. Sokağın tozları içine bir altın daha fırlattı. Araba sarsılarak hareket etti. Ama aynı anda arabanın içine sert bir şey düştü. Bu Marki'nin az önce tozlu yola fırlattığı altınlardan biriydi. Marki birdenbire çok kızdı ve arabacısına durmasını söyledi. Kim attı bunu geriye? Kimseden ses çıkmadı. Marki çok kızmıştı. "Köpek soyları!" diye gürledi. "Sizin hepinizi büyük bir mutlulukla teker teker çiğneyebilirim. Hele şu parayı fırlatanı bir bile bilsem." Marki arabasını sürdü gitti. Onun arkasından öbür soyluların arabaları göründü. Onlar da çılgınca bir hızla sürüyorlardı arabalarını. Ama halk şimdi yolların kıyısındaydı ve merakla soyluların geçişini seyrediyordu. Marki, sahibi olduğu yoksul köylerin arasından geçerek şatosuna yaklaştı. Ama daha önce çeşmenin başında durarak söyleşip konuşan köylülere döndü. İçlerinden birine seslendi. ''Bana bak, sen! Mavi kasketli! Yolda sana iki kez rastladım. Neden arabama o kadar dikkatli dikkatli baktın?'' Mavi kasketli adamla birlikte çeşme başındakiler yeniden arabanın başına toplandı. Mavi kasketli adam, ''Özür dilerim Marki hazretleri.'' dedi. Arabanın altında bir adam vardı. Elleri ve ayaklarıyla zincirlere asılmıştı. Ona bakıyordum. Marki, ''Bu ne demek oluyor hayvan herif?'' diye bağırdı. ''Neden daha önce bunu bana söylemedin?'' ''Sayın Marki, arabanızı çok hızlı sürüyordunuz.'' Söyleyecek zaman olmadı. Kimdi o adam peki? Adı yok mu? Tanımıyorum Marki hazretleri. Bizim buralardan değildi. Nasıl bir adamdı? Üstü başı toz içindeydi. Hemen hemen bembeyaz olmuştu. Siz durunca çalıların arasına doğru atladı gitti. Şimdi pek uzaklarda olmasa gerek. Marki bağırdı. Gabel, çabuk her yana ara. Bu köylerden olmayan kişilerin çevremde dolanıp arabama takılması hiç de hoşuma gitmez. Bay Gabel posta müdürüydü. Posta müdürlüğünden başka Markin'in özel işlerine bakardı. Araba yeniden hareket ederken çok yakına kadar sokulmuş olan köylüler kendilerini yolun kıyısına zar zor attılar. Yol gittikçe dikleşiyor, şatoya yaklaşıyordu. Köyün yoksul mezarlığından geçerken önlerine bir kadın çıktı. Yol yokuş olduğu için araba yavaş gidiyordu. Kadın arabanın kapısına yaklaşarak ''Marke Hazretleri, bir ricam var.'' dedi. ''Ricalarınız da hiç bitmez. Ne var?'' ''Kocam öldü ve bir toprak yığını oldu. Benden başka kimsesi yoktu. Ben de öldüğüm zaman onun bu dünyada yaşadığını hatırlayacak hiç kimse kalmayacak.'' ''Hiç olmazsa mezarının üstüne bir taş ya da tahta parçası koymanızı isteyecektim. Adı yazılı olsun.'' Marki kadına ters ters baktı. Kadın bunu görmezden gelerek, ''Bugünlerde ölenler çoğaldı Marki hazretleri.'' dedi. ''Açlıktan. Hepimiz çok açız ve ben daha ne kadar yaşayabileceğimi bilmiyorum. Herhalde çok değil efendimiz.'' Marki, arabacıyı sürmesini emretti. Kadına cevap bile vermedi. Marki, şatosunun kapısına indiği zaman Londra'dan gelecek yeğenini sordu. Daha gelmemiş olduğunu öğrendi. Yine de iki kişilik masalardan birinin hazırlanmasını emretti. Kendisi de odasına giderek soyundu. Masaya oturdu. Şarap bardağını içmek için kaldırırken birden pancurun arkasında birini görür gibi oldu. Hemen Uşak seslenerek dışarı bakmalarını istedi. Uşak pancurları açıp dışarı baktıysa da kimseleri göremedi. Hiç kimse de bu olay üstünde fazla durmadı. Üstelik o sırada Londra'dan Marki'nin yeğeni gelmişti. Bu adam Charles Darny takma adıyla Londra'da oturan gençten başkası değildi. Yani gerçek adıyla Marki Charles Evermont. Amca ile yeğen karşılıklı oturdular. El bile sıkışmamışlardı. Birbirlerinden fazla hoşlanmadıkları, yalnızca kan bağıyla bağlı oldukları hemen anlaşılıyordu. Yaşlı Marki, nezaketen yeğenine nasıl olduğunu, niçin geciktiğini sordu. Yeğen de yine nezaketten cevap verdi. Bazı işlerim çıktı. Doğrudan Londra'dan geliyorum. Paris'e uğramadım. Üstüme aldığım görev yüzünden az daha idam edilecektim. Ama yine de bu işten vazgeçmiş değilim. ''Yıllarca hapis edilmiş doktoru aramaktan ve onu kurtarmaktan hiçbir şey beni alıkoyamaz.'' Marki ilgisizce gülerek ara bakalım, bulursun belki.'' dedi. ''Sen doktoru arayacağına buraya gelip şu topraklara sahip çıksan iyi edersin. Ben ölmedikçe onlar senin olamaz ama yine de buralarda bulunman gerek. Çünkü çoktandır uzakta yaşıyorsun ve şunu bilmeni isterim ki yakında her elimizden gidecek.'' Sen de ağzını havaya açacaksın. Charles Darny umursamadan, Bu kanlı topraklarda gözüm yok benim, diye cevap verdi. İşkence yaptıklarınız bir yana, halkın iliğini kemiğini sömürdünüz. Çevremde açlıktan bir deri bir kemik dolaşan insanları gördükçe, ben nasıl rahat edebilirim? Tesadüfen soylu doğmuş olmam da beni hiç ilgilendirmez. Ben Londra'da yaşamaktan memnunum. ''Lanetli topraklarınızda ve şatonuzda gözüm olmadığını iyice bilmenizi isterim.'' Rahatlayan Marki Evermont arkasına yaslanarak ''Peki'' dedi. ''Öyle olsun. Ama nasıl geçineceksin?'' Şimdiye kadar nasıl olduysa yine öyle, yani çalışarak, binlerce insanın yaptığı gibi. Markiz ile bastı, kendi yatak odasının hazırlanmasını ve yeğenine de odasının gösterilmesini emretti. Herkes uykuya daldı. Gece oldu. Gece yarısını geçti. Sabaha karşı alaca karanlıktan sonra doğan ilk ışıklar şatoyu yine öylece büyük, muhteşem ve sessiz buldu. Şatonun giriş kapısının önündeki heykeller de sessizdiler. Ağaçlar, yollar, her şey. Birden şatonun çanları çalmaya başladı. Şatoda büyük bir telaş başlamıştı. Uşaklar aşağı yukarı koşuşuyorlar, her kafadan bir ses çıkıyordu. Köylüler bir anda toplandılar. Acının ve açlığın derinleştirdiği çizgili yüzlerinde büyük bir merak vardı. Ne olmuştu? Çünkü bu çan ancak şatoda bir soylu öldüğü zaman çalardı. Posta müdürü Gabriel'in acele atına atlayıp köyden uzaklaşması da neyin nesi oluyordu. Evet, Marki ölmüştü. Soylu Marki hazretleri yatağında sırt üstü yatıyordu ama kalbine saplanmış bir bıçakla. Bıçağın sapına bir kağıt iliştirilmişti. Üstünde de şöyle yazıyordu. Mezarına çabuk götürün. Jacques. Londra'da Fransız edebiyatı dersleri vererek hayatını kazanan Charles Darnay, az önce anladığımız gibi Fransa'nın soylu ailelerinden Evermont'lardandı. Ama o, asaleti de, topraklarını da, şatosunu da bırakıp yeniden Londra'ya dönmüştü. Dedelerinin, babasının ve amcasının halka yaptıklarından utanıyor, artık oralarda yaşayamayacağını anlıyordu. Hatta bu yüzden kimliğini bile saklıyordu. Charles Darnie'yi Londra'ya çeken nedenlerden biri de Lucy'di. Charles, melek yüzlü bu kıza aşıktı. Evlerine gidip geliyordu. Babasıyla dosttu. Ama şimdiye dek duygularını genç kızı açmaya cesaret edememişti. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi kızın duygularından pek emin değildi. Dostça karşılanıyordu ama bu eve gelen yalnız kendisi değildi. O kendine çok benzeyen Sidney Carton, o kendini beğenmiş adam, avukat Stryver. Bunların da Lucy'ye hayran, hatta hayranlıktan öte de özel duygularının olduğunu anlıyordu. Kendisinin şansı neydi? İkinci bir konu da Lucy'nin babasına olan düşkünlüğüydü. İyice biliyordu ki Lucy kendisini seçse bile babası istemezse bu işe olmazdı. Onun için ilk önce doktor manetle konuşmak gerekliydi. Amcasının ölümünden tam bir yıl sonra Charles Darnay Lucy'nin evde olmadığı bir anı kollayarak doktorun kapısını çaldı. Doktor gerçekten yalnızdı. Pencerenin önünde oturmuş kitap okuyordu. Eski canlılığını ve neşesini bulmuşa benziyordu. Onu böyle bir anında yakalayabildiği için Charles Darney sevindi. Doktor belli bir neşeyle karşıladı onu. Hatta bir haftadır uğramadığı için sitem bile etti. Nerelerdesiniz? Dün akşam Avukat Stryver ve Sidney Carton bizdeydi. Sizden konuştuk sürekli. Bu iki adamın adını duyunca Charles Tarny'in canı sıkılmıştı. Ama belli etmemeye çalıştı. Heyecanını gizlemeye çalışarak... ''Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim.'' diye cevap verdi. Matmazel Lucy'nin olmadığı bu saati özellikle seçtim gelmek için. Sizinle baş başa konuşmak istiyorum.'' Doktor birden irkildi. Cevap vermedi. Aralarında uzun, can sıkıcı bir sessizlik oldu. Sonunda ''Şu iskemlenizi yanıma çekin de anlatın bakalım.'' dedi. ''Neymiş konuşmak istediğiniz?'' Charles Darny iskemlesini doktora yaklaştırdı. Söze nereden başlayacağını bilemiyordu. Birdenbire e, ''Lucy'e çok saygım var ve onu seviyorum.'' dedi bir solukta. Oysa söylemek istedikleri bunlar değildi. Kaç gündür kafasında bir takım sözler hazırlamıştı. Böyle damdan düşer gibi ve onu seviyorum sözü de nereden çıkmıştı? Sıkıntıyla sustu. Arkasını getiremedi. Doktor Manet, size inanıyorum, devam edin, diye cevap verdi. Ee, söze böyle başlamak istemezdim ama eninde sonunda bunu söyleyeceğim. Bir buçuk yıldır seviyorum Lucy'yi. Bu kadar uzun bir zaman susunca insan söze nereden başlayacağını bilemiyor. Gençliğinizi hatırlayın doktor, herhalde siz de aşık oldunuz. Doktorun birden rengi sarardı. Elleri titremeye başladı. ''Lütfen, benden değil sizden konuşalım.'' dedi. ''Gençliğime ait hiçbir şey hatırlamak istemiyorum.'' Şimdi iki adamın arasında uzayıp giden yeni bir sessizlik başlamıştı. İkisi de toparlanmaya çalışıyorlardı. Söze başlayan doktor oldu. ''Lucy'e bir şey açmadınız mı?'' ''Hayır, kızınızın size ne kadar bağlı olduğunu biliyorum.'' Onun için ilk önce sizinle konuşmak istedim. Çok teşekkür ederim Charles. Birbirinize o kadar bağlısınız ki aranıza girmeye cesaret edemedim. Ama çektiğim acılar dayanılmaz olunca size koştum. Lucy'yi gerçekten çok seviyorum. Hatta bana öyle geliyor ki şimdiye kadar hiçbir erkek benim onu sevdiğim gibi sevmemiştir. Onu sevdiğinizi anlamıştım. Size hemen şunu söylemek isterim ki, Lucy ile sizi ayırmayı hiç düşünmedim. Eğer Lucy ile evlenebilme mutluluğuna erişirsem, beni evinize kabul etmenizi dileyeceğim. Biliyorsunuz, ben de sizin gibi bir Fransızım ve vatanımdan uzakta hayatımı kazanmaya çalışıyorum. Lucy'yi sizden uzaklaştırmayı hiçbir zaman düşünmedim. Çok teşekkür ederim Charles. Peki, Lucy'nin duygularını biliyor musunuz? Hayır... ''Benden bunu öğrenmemi mi istiyorsunuz?'' ''Hayır, bunu kendim öğrenmek isterim. Sizden tek isteğim, eğer Lucy'nin de bana karşı duyguları varsa evlenmemize izin vermeniz. Çünkü biliyorum ki siz ne isterseniz Lucy onu yapar ama sakın onu zorlamanızı istediğimi sanmayın. O zaman ölürüm daha iyi.'' ''Kızımın duyguları hakkında hiçbir fikrim yok Charles.'' ''Kızım kimi seviyor, kimi sevmiyor bilemem. Ama bu eve gelip giden bir siz değilsiniz.'' Genç adam durgunlaştı. Bakışları yere indi. ''Biliyorum.'' dedi. ''İkisi de Lucy ile evlenmek isteyebilir. Ama seçme hakkı Lucy'nindir. Ben sizden yalnızca kızınızın bana karşı duyguları varsa ve size bundan söz eder de evlenmek için izin isterse... ''Benden yana çıkmınız, ''Doktor, söz veriyorum bunu yapacağım.'' dedi. ''Lucy birazdan döner. Gelince sizi burada görmese daha iyi olur.'' Charles Darny evden ayrıldıktan az sonra gerçekten Lucy koşa koşa yukarı çıktı. ''Babacım.'' diye haykırdı. Ama yaşlı adam ortalarda yoktu. Az sonra Lucy ağlıyordu. Çünkü babası yine odasına kapanmış ayakkabı yapıyordu. Onu gerilere çeken, acılarını arttıran neydi acaba? Charles Darny ve doktor yanılmamışlardı. Avukat Stryver ve Sidney Carton da Lucy ile evlenmek istiyorlardı. Hatta avukat kendinden ve kabul edileceğinden o kadar emindi ki, bir kere ünlü bir avukattı. Parası vardı. Lucy bundan başka ne isteyebilirdi ki? Gerçi... Birkaç kere genç kızı gezmeye davet etmişti, reddedilmişti ama bundan ne çıkar? Kadınlar her zaman nazlanmasını severler. Avukat Stryver o gün giyindi, süslendi ve evlenme teklif etmek için yola çıktı. Ama yolda Jarvis Lorry'e uğradı. Ondan akıl almak istiyordu. Niyetini yaşlı adama açtı. Ama yaşlı adam hiç de onun gibi iyimser değildi. Hatta Eve gidip Lucy ile konuşmaktan vazgeçmesini bile söyledi. Avukatın kafası karıştı iyice. Jarvis Story kendisinin başarılı bir avukat olduğunu, parasının gittikçe arttığını, hatta zengin bile sayılacağını kabul ediyordu. Peki Lucy onu neden reddetsin? Yaşlı adam sonunda dayanamadı. ''Bu söylediklerinizle Lucy'nin sizi beğenmesinin ne ilgisi olabilir ki?'' dedi. Benim tanıdığım Lucy bir adamla evlenmeye karar verirse, paralı ve ünlü olduğu için değil, o adamı beğendiği için kabul eder. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani Lucy bir budaladır mı demek istiyorsunuz? İyi ile kötüyü ayırt edemeyen bir budala. Bana bakın avukat Stryver. Küçük Lucy'ye kimsenin budala demesine dayanamam. O adam da bir daha böyle bir söz söyleyecek olursa bir daha bu bankadan içeri adım atamaz. Yaşlı adam çok kızmıştı. Avukat da iyice şaşırmıştı. Bir süre sonra avukat, ''Yani evlenme teklif etmeyeyim mi diyorsunuz?'' diye sordu. ''Sizin yerinize isterseniz ben Lucy'nin düşüncesini anlayayım. Lucy sizi kırabilir.'' ''Peki, öyle olsun bakalım.'' Lucy, avukat Stryver'ın evlenme teklifini reddetti. Avukat da bu işe çok şaşırdı. Akıllı olduğunu sandığı bir genç kız akılsızlıkların en büyüğünü yapmış, kendisini reddetmişti. Lucy ile evlenmek isteyenlerden biri de Charles Darnie'ye çok benzeyen Sidney Carton'dı. O da Lucy'ye aşıktı ve evlenmek istiyordu. Ama avukat arkadaşı gibi iyimser değildi. Lucy'nin ona dostluktan başka bir duygusu olmadığını seziyordu. Yine de kesin bir cevap almadan rahatlayamayacaktı. Çok kereler sokaklarında dolaşarak sabahladığı evin kapısını çaldı. Lucy evdeydi. Lucy, genç adamı karşısında görünce çok tedirgin oldu. Sidney Carton sık sık bu eve gelirdi. Ama bu kez halinde bir başkalık vardı. İskemlesini genç kızın yakınına çekip de konuşmaya başladığı zaman, Lucy daha da tedirgin oldu. Çünkü genç adama karşı, Dostluktan başka bir duygusu yoktu ve insanları üzmekten, kırmaktan hoşlanmazdı. Genç adam konuşmasını bitirdiği zaman Lucy, ''Size başka bir türlü cevap veremediğim için çok üzgünüm, Sidney.'' dedi. ''Benimle tanışmamış olmanızı isterdim.'' Bu bir ret cevabıydı. Sidney bunu anladı. Uzun bir süre önüne bakarak sustu. Sonra... Size içimi açmaya gelirken de bir umudum yoktu. Aşağı yukarı böyle bir cevap alacağımı biliyordum. Sizden bir tek isteğim var şimdi. Size söylediklerimi hiç kimseye ama hiç kimseye söylemeyeceğinize söz verir misiniz bana? Söz veriyorum Sidney. Bunu hiç kimse bilmeyecek. Ne kadar iyisiniz. Bir daha bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğime emin olabilirsiniz. Mutlu olmanızı dilerim. Ayrıca size şunu söylemek isterim ki benim hayatım öylesine boş ve amaçsız ki bunu sizin ve sevdiklerinizin uğruna kolayca feda edebilirim. Söylediklerimi unutmayın. Sizin ve sevdiklerinizin uğruna. Günün birinde böyle bir işe yararsam gerçekten mutlu olacağım. Pek yakında evleneceğinizi sanıyorum. Gelecek güzel günlerinizde beni düşünmeyi vaat eder misiniz? Hiç olmazsa arada sırada. Sonra kalktı, büyük bir nezaketle genç kızın elini öptü ve gitti. Genç adam gittikten sonra Lucy Manette gözlerinde toplanan yaşları parmaklarıyla sildi. O zamana kadar kendisini zor tutmuştu. Sidney'in derdini ve çektiği acıyı anlıyordu elbette. O da seviyordu çünkü. Kimi mi? Charles Darney.